Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbish rahli sadri ve yassirli emri Ve ahlul min lisani Rabbi zedni ilmen ve fehmen ve alhaqni bis salihin. La yedurru ma ismihi fil ardi ve la fis sama. Ve hu's semi'ul alim. Değerli müminler. Bakara suresinin 24. 23. ve 24. ayetinden itibaren bugünkü dersimize devam edeceğiz. Yüce Rabbimiz 23. ayeti kerime de: Wa in kuntun fi raibim mima nzelna 'ala abdinna faetu b suratim mithlihi wa duu shahdaakum min doni in kuntun sadqin. Maal olarak şayet kulumuza indirmiş olduğumuz ayetlerden bu ayetlerin doğruluğundan şüphe duyarsanız bu ayetleri Allah'ın değil de peygamber olarak seçmiş olduğum Hazreti Muhammed'in söylediğini iddia edecek kadar e, yalancı bir duruma düşerseniz, öyleyse Allah'ın dışında dostlarınızdan istediğinizi Çağırın, toplayın. Kur'an-ı Kerim'deki bir sure gibi bir sure yazın, okuyun bakalım. Benzer bir sure yapabilecek misiniz? Evet, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in sureleriyle insanlık alemine, meydan okuyor. Yani bu surelerin Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyorsanız, sıradan bir beşerin kelamı olduğuna inanıyorsanız, öyleyse siz de aynısını yapın bakalım. Allah'ın indirdiği surelere benzer bir sure indirebilir misiniz? Evet. Bu şekilde Allahu Teala şüphe duyan kullara meydan okuyor. Eğer doğruysanız alimlerinizi bilgi, bilim adamlarınızı çağırın, toplayın. Hep beraber böyle bir sure yazın bakalım. Fe in lam taf'alu welen taf'alu fettakun narelleti waqudaha ennasu vel hijara. Üddet lil kafirin. Eğer siz Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğum surelerden birine benzer bir sure bir sure indiremez, yani yapamazsanız yazamazsanız ki buna zaten gücünüz yetmez. Yetmeyeceğinizi de biliyorsunuz, yetmeyeceğini de biliyorsunuz, o halde Yalandan yere inkarcılardan olup da cehennemliklerden olmayın. Boştan yere kendinizi cehennemliklerden kılmayın. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Böyle iftiracı olursanız, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine şüpheyle bakarsanız, bu ayetleri Allah'ın değil de kulların yazdığını düşünürseniz inkarcısınız. İnkar ettiğiniz zamanda yakıtı cehennem, yakıtı kömür veya taş veya insanlar olan cehennem ateşinden Korkun, böyle bir hataya düşmeyin. Evet, demek ki bazı insanlar diyorlar ki cehennemde azap, insanın ruhuna mı olacak, bedenine mi olacak? Böyle sorular soranlar var. Bu ayet-i kerimeden insanların ruhları bedenleri içerisinde olduğu halde, Onların cehennemde, hak edenlerin tabii ki, cehennemde azap göreceklerini ifade ediyor. Çünkü diyor, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden kendinizi koruyun diyor. Demek ki insanlar, insanların bedenleri öyle bir yanacak ki bir mazot gibi, yani bir benzin gibi, bir yağ gibi, Yanacak. Çünkü insanın bedeninde de yanıcı yağlar var. Orada demek ki bedenin aynısı olacak ve daha gelişmişi, daha büyüğü olacak. Allah korusun. Ve orada bu insanlar cehennem azabına düşecekler. Yapmış oldukları bu şüphelerden dolayı, inkarlardan dolayı. Esasen allah Teala diyor ki, Cehennem ateşi kafirler için hazırlanmıştır. Kafirler ne demek? Bunlar hakkı inkar edenler, örtenler. Kur'an-ı Kerim'in hepsini veya bir kısmını veya bir harfini fark etmez, inkar edenler. Kur'an'ın ayetlerinin doğruluğundan şüphe edenler. Kur'an'ın vermiş olduğu ilahi hükümlerin geçerliliğinden şüphe edenler, bunlar geçersizdir bu zamanda, bu asırda. Bu ayetlerle, bu hükümlerle hükmedilmez diyenler, cehennem ateşine gireceklerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerlidir. Kur'an-ı Kerim belli bir zaman için geçerli olan, daha sonra geçersiz kılınacak olan bir kanun kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inmiş ve kıyamete kadar da geçerli olan hükümlerinin tatbik edilmesi gereken, uygulanması gereken bir kitaptır. Zamanımızda bazı insanlar <gülüyor> İslam milleti içerisinde yaşamlarını sürdürürken Kur'an-ı Kerim'in hepsini inkar etme, etmiyorlar da şu şu ayetler her ne kadar doğruysa da asrımızda uygulanmaz diyorlar. Mesela Örtü ile ilgili ayetler bu asırda uygulanmaz diyorlar. Hukuk, İslam hukuku ile ilgili ayetler, ceza hukuku ile ilgili ayetler bu asırda uygulanmaz. Şeratın yani Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın, İslam ahkamının koymuş olduğu hükümler Bizim toplumumuza göre değil, çok ağır. Bu uygulanmaz, bu çok zor. Bunu bu toplumda uygulamak ne mümkün? Bunu rafa kaldıralım, bunu görmeyelim, bir tarafa bırakalım. İslam'ın ahlak kısmı bize yeter. Yani yalan konuşmayın, ahlaklı olun, büyüklerinize saygılı olun, küçüklerinize sevgili olun şeklindeki, haram yemeyin şeklindeki ahlaki kurallar bize yeter. Efendim ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili, toplumun düzeniyle ilgili, sokağın, caddenin, alışveriş merkezlerinin, bankaların, Düzeniyle ilgili, paranın işleyişiyle ilgili bütün hükümler bu asırda uygulanmaz. Uygulanamaz, doğru da değildir. Ben buna razı değilim, olmaz. Kabul etmiyorum diyen bir insan, beş vakit namazını camide de kılsak kafirdir. Kafirdir. Selam verilmez selamı alınmaz müslümanların mezarlığına gömülmez oğulları onun malına varisçi olamazlar çünkü din farkı var ve başka cenaze namazı kılınmaz bir müslümana uygulanan prosedür ona uygulanamaz neden çünkü kafir oldu. Ne deyip de kafir oldu? Dedi ki bu asırda Kur'an-ı Kerim'de var olan siyasi, iktisadi, kültürel konularda hükümler veren ayetleri bu asrımızda uygulayamayız, uygulamak istemiyoruz. Bunları da zaten yanlış buluyoruz. Doğru değildir. Bu hükümler yanlıştır. Bizim toplumumuza göre değildir. Zamanımıza hitap etmiyor. İnsanımızı mutlu etmez. Biz Kur'an'ın emirlerini uygularsak toplumda kaos oluşur. Olmaz. Yapamayız, edemeyiz. Yakışmaz. Bize göre değil. Şeklinde tavır belirleyen bir insan beş vakit namazını camide de kılmış olsa kafir olur selamı alınmaz selam verilmez Müslümanın mezarına gömülmez cenaze namazı kılınmaz baba, çocukları babalarının malına varis olamazlar çünkü din farkı var dedi. tekrar tekrar söylüyorum ne yapmak lazım Nasıl dersek Müslüman oluruz kardeşim? Nasıl? Bakın şöyle deriz. Allah'ın hükmü en üstün hükümdür. Allah'ın emirleri en üstün emirlerdir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek lazım. Allah'ın nehilerinden, yasaklarından kaçınmak lazım. Bu bizim için hayırlıdır. Dünyamız için hayırlıdır ahiretimiz için hayırlıdır keşke bunlar olabilse keşke hayatımızda bu toplumumuzda bunlar hakikaten uygulanabilse ne iyi olurdu diyen Müslüman bunun tersini diyen de Müslüman değil ne iyi olurdu Allah'ın hükmü gibisi olur mu ya Allah'ın hükmü yanlış olur mu Allah'ın vermiş olduğu hüküm tartışılır mı? Allah'ın doğrusu yanlış görülür mü? Allah'ın emrine karşı gelinir mi? Haşa ve kella diyen insan Müslümandır. Tersi değildir. Allah'ın Kur'an'da belirtmiş olduğu faizi yasaklayan ayetler okunduğunda Buna burun büken, olmaz böyle bir şey bu zamanda da bu ayetler bunlar neymiş ya bunlar uygulanır mı kardeşim? Olmaz. Niye yani faiz almayacakmışım, niye benim param para para kazanacak. Öyle şey mi olur ya? Diyen insan kafir olur. Ne derse Müslümandır, ya ben bu faizi alıyorum ama Allah beni affetsin, ben bunun haram olduğunu biliyorum. Ama nefsime yenildim. Şeytana uydum. Bunu yaptım. Günahkar olduğumu biliyorum. İleride tövbe edeceğim. Nefsimle mücadele ediyorum. Ben yanlış yapıyorum. Diyen insan Müslümandır. Selamını da ve selamını da al. Vefat ederse cenaze namazını hep beraber kılalım. Müslüman olduğuna şahitlik yapalım. Ama tersi olursa bu zamanda bu olur mu? Bu zamanda örtü ayeti ne gerek var kardeşim? Bırakın insanları. Herkes kafasına göre giyinsin. Kafasına göre kuşansın. Problem değil. Hatırlattığın zaman Allah tesettür ayeti erkekler için diyor. Erkeklere tesettür var diyor. Kadınlara da tesettür var diyor. Ölçülerini bildiriyor. Buna ne dersin kardeşim? Geç onlar geç. Onlar eveldendi. Onlar eveldendi. Şimdi bunlar uygulanmaz. Diyen bir insan Müslüman değildir. Niye? Ayeti inkar ettin. Ayeti beğenmedin. Ayetin hükmüne razı olmadın. E hocam bu kadar zor mu? E zor. E ne olacak? Yani biz şimdi mi gireceğiz? Allah korusun. Allah korusun. Hiç kimse böyle bir şey arzu etmez. Hiç kimse, hiçbir Müslüman, bir başka Müslümanın ayağının kaymasına razı olmaz. Bunu talep etmez, bunu istemez. Bundan kendi ayağı kayarcasına korkar. Bir Müslüman, bir başka Müslümanın cehennemlik oluşuna asla sevinemez. Üzülür. Sıkılır. Nasihat eder. Etme, eyleme. Bak sen bu sözünle bu sözünle Allah sana gazap eder Sen Kur'an'ın şu Ayetine burun büktün, istemedin Razı olmadın, onu Alçak gördün, bu halinle Müslümanlıktan çıkıyorsun Değerli kardeşim, ben seni Her zaman yanımda kardeşim olarak Görmek istiyorum, yarın cenazen Olduğunda, evet Bu da Müslümandı, Allah'ım bunu affet Bu da Müslümandı Şahit misiniz dediği zaman imam Şahidiz, Müslümandı Şahit misiniz Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini kabul ettiğine şahidiz, kabul ediyordu. Şahit misiniz Peygamber'in bütün emirlerini kabul ettiğine dediği zaman, sorduğu zaman şahidiz. Ehli imandan olduğuna şahit misiniz dediği zaman şahidiz diyebilmemiz için hayatında o gün bizi yalancı çıkartacak bir söz söyleme kardeşim. O gün bizi yalancı çıkartacak bir fiil içerisinde olma kardeşim. Ya Günahları yapabiliriz. Hani yapmak iyi bir şey değil ama yaptığımız günahı helal gördüğümüz zaman sorun başlıyor. Esas sorun orada başlıyor. Bunu ayırmak lazım. Bir insanın faiz yemesiyle faizi helal görmesi arasında faizi helal görmesi ama faiz yemememesi. Faiz yemiyor ama faiz helal görüyor. Yemiyorum kardeşim ben ama helal görüyorum derse faiz yemediği halde helal gördüğü üçüncü cehennemliktir. Ebediyen. Cehennemden çıkamaz. Ebediyen. Bir insan da ömrü boyunca faiz yese ve dese ki arkadaş bu haram ben bunu biliyorum. Allah'ın dediği doğrudur. Ben bunu kabul ediyorum ama ben nefsime mağlubum. Nefsim beni yeniyor bu konuda. Allah'ın dediği doğrudur. Allah'ın dediğini ben asla tartışamam dese bu adam Müslümandır, Müslümandır, Müslümandır. İman sahibidir. Neden? Çünkü Allah'ın hükmüne karşı bir saygısızlık yapmıyor. Sadece diyor ben nefsimde bir hata var diyor. Ben yanlış yapıyorum diyor. Allah'ın dediği doğrudur diyor. E o adam Müslümandır. Onun ehli imandan olduğuna hepimiz şahitlik ederiz değerli kardeşler. Cenaze namazını kılarken de ehli imandan olduğuna şahit misiniz diye sorulduğunda hep beraber gürgür gür sesle şahidiz. Ehli imandan olduğuna şahidiz deriz. Faiz yese bile ya. Zina etse bile. Şahidiz deriz. Niye? Çünkü yapmış olduğu hatanın hata olduğu konusunda bir şüphesi yok. Hatadır diyor. Yapıyorum ama hatadır biliyorum. Yanlış yapıyorum. Hatadır. Nefsime ben yenildim diyor. Nefsime söz geçiremedim. Ha bu Müslümandır. Ehli imandır. Ama ne zaman derse geçin kardeşim Külahımı anlatın siz onları Onlar eskidendi geç Neymiş yani bu asırda bu öyle olur mu Bu asırda faiz haram olur mu Bu asırda yani şimdi şöyle insanları Örtmek tepeden tırnağa Kadınları örtmek olur mu ya Böyle bir şey olmaz kardeşim ya. Medeni olacağız Sokaklarımızda kadınlar Mini maksi giyecek şöyle baktığın zaman Görüntü iyi olacak Efendim medeni insanlar olacağız Söyle efendim neymiş öyle ben beğenmiyorum. O ayetleri beğenmiyorum ben. Onlar yanlıştır. Dediği zaman o insan beş vakit camiye de gelmiş olsa kafirdir. O yüzden bunları birbirinden ayıracağız. Bak çok dikkat edin. Hani diyebilirsiniz ki hoca niye bu konulara sen çok değiniyorsun? Niye ya bu? Niye kafir kafir? ha Değerli kardeşlerim, ölüm hak. Ölüm hak. Öldüğümüz zaman Acı bir sürpriz Bizi karşılamasın Yani dünyada bunları bilelim de Önlemini alalım Acı bir sürpriz bizi öldüğümüz zaman karşılarsa Bunun dönüşü yok tövbesi yok Keşke bunu dünyada bilseydik O kahrolası hocalar var ya Bunları bize anlatmadılar Dünyada bunları bize anlatsaydılar da Şu hataya düşmeseydik ben ne bileyim ya Anlayamadım Dünyadayken Konuştum ileri geri işte ne bileyim ben Ölüme çıkacağını ne bileyim. Allah'ı seviyordum, peygamberi seviyordum, Kur'an'ı seviyordum ama böyle şeylerde konuşurdum hani. Ama bunun ne kadar Allah'ın gücüne gittiğini ben nereden bileyim? Hocalar da söylemediler. Hocalar da söylemediler. Ah bu hocalar! O pozisyona düşmemek için değerli müminler, aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, bu dünyadan akı garayı birbirinden seçmemiz lazım. akılan karayı birbirinden ayırmamız lazım. Bakınız bu in kuntum fi rayb mimma nazzalna ala abdina Kulumuza indirmiş olduğumuz ayetlerin hükümleri konusunda içinizde şüpheler varsa bu ayetlerin içerdiği doğrular konusunda İçinizde bir takım şüpheler varsa yanarsınız, cehenneme girersiniz. Yakıtı insanlardan oluşan, yakıtı taşlardan oluşan cehenneme girersiniz diyor. Şüphe duyarsanız diyor, şüphe. Bakınız, inkar demiyor. Şüphe. İnkar demiyor. Şüphe duymak. Ne demek şüphe duymak? Acaba doğru mu yanlış mı ya? Ben pek emin değilim bu ayetlerin doğru mu yanlış mı olduğu konusuna. Bu ayetlerin milletimiz için, vatanımız için, toplumumuz için, ailemiz için, ferdimiz için en güzel sonuçları vereceği konusuyla ilgili benim şüphelerim var acaba yapsak mı yapmasak mı gibi bir tavır içerisinde olunursa o zaman tehdit var. Alenen inkar yok burada. Ama şüphe var. Şüpheyi bile Allah kabul etmiyor. Şüphe duymayın diyor. Resulüme indirmiş olduğum ayetlerin doğruluğu konusunda şüphe duymayın. Şüphe duyarsanız ne olur? Ya şüphe duyarsanız فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا Ennâsü vel hicârah Yakıtı insanlardan Taşlardan oluşan inkarcılar için Şüpheciler için Şüphe duyanlar için hazırlanan Cehennem ateşinden Sakının diyor Böyle bir hataya düşmeyin Düşerseniz bu azap var Evet Dünyadayken bunları bilmek lazım Tövbe etmek lazım Zor değil Zor değil kalbimizde gerçekleşecek olan bir şey var. Sadece şurada, şurada diyeceğiz. Allah'ın dediği doğrudur. Bitti. Allah'ın dediği doğrudur, benim yaptığım yanlıştır kardeşim. Bitti. Müslümansın, elhamdülillah. Allah senin tövbeni de kabul eder. Af edilme oranın tövbene göre, af edilme oranında vardır. Hepsi burada bitiyor. Ve burada başlıyor. Yapmış olduğumuz amellerin hataları helal saymadıkça tehlike yok. Yani tehlike var da böyle aşırı bir tehlike yok. Hani günah olur, tövbe edersin, terk edersin, Allah'a boyun bükersin, ben yenildim nefsime dersin, yapamadım dersin, affet beni ya Rabbi dersin, umulur ki Allah affeder. Ama yok, öyle şey olmaz. Olur mu öyle şey ya? al Başla. Dediğin zaman ha bu kalpte şurada. Böyle dediğin zaman o İslam dairesinden çıkıyor o insan. Allah korusun. Evet. وَبِشْ قُلْ هَ وَبِشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ edenlere Kur'an'ın ayetlerine iman edenlere peygamberin getirmiş olduğu emirlere nehilere iman edenler onlar var ya onlara müjdele onlara müjdele ey peygamber kimlere müjdele daha başka ve amelus iman edip edip de imanının doğruluğunu gösteren amel ederek yaşayarak İmanını amel ederek gösteren, imanını imanında sadakat içerisinde olduğunu ameliyle birlikte gösteren salih amel, güzel amel, hayırlı amel, güzel amel işleyip de gösteren o insanlara müjdele. Neyi? Enne lehum cennetin tecrimin tahtihel enhar. Onlar için altlarından ırmaklar akan Cennetler var. Bahçeler var. Öyle bahçeler ki kenarından nehirler akıyor. Alt tarafından nehirler. tertemiz nehirler Yani nehirler akan cennetleri müjdeler. <gülüyor> Kulleme ruzikû minha Ne zaman ki bu bahçeden cennette kendisine verilen o bahçenin ağaçlarından ne zaman ki meyve yerler ne zaman ki o ağaçların dallarından meyveler kopartırlar ve yerler efendim kalu hâzellezî ruziknâ min kabl. Derler ki ha bak bunun tadı dünyada bu Marmara Ereğlisindeki bahçemizde o ağaçlar vardı ya, o ağaçlardan tatmış olduğumuz meyveler vardı ya tadı da ona benziyor. Bundan daha güzel. Dünyada bunu tatmıştık ya. Evet. Bu güzel, bu incir. Efendim, bu elma, bu armut. Dünyada bunların hepsi vardı. Bak burada ahirette de var. Demek ki değerli kardeşlerim, dünyada bağ, bahçe yapıyoruz, yemek içmek için, tarla yapıyoruz, çift sürüyoruz değil mi? Her şey yapıyoruz. Neden? Yani boğaz yiyor, ihtiyaç var, gıda alacağız. Ahirette de buna ihtiyaç var demek ki. İhtiyaç var. Yiyeceksin, içeceksin. İhtiyaç var. Ahiret tarlasını ekmek lazım. Dünya tarlasını ektiğimiz gibi ahiret tarlasını boş bırakmayalım. <gülüyor> Gittiğimiz zaman diyecekler ki gel bakalım. Senin tarlan burası. Bakacaksın ki çöl. Hiçbir fidan yok. Hiçbir meyve yok. Hiçbir tahıl yok. Ey Allah'ım ya. Bomboş ya Rabbi. Bomboş. Allah diyecek ki sen dünyadayken bunu dikecektin. Burası hasat mevzusu yeridir. Dikmediğin bir şey yok. O yüzden iman etmemiz, imanımıza göre amel yapmamız, imanımıza göre hareket yapmamız, davranmamız, imanımıza göre salih amel işlememiz, bizi Cennette o altlarından ırmaklar akan bahçelere götürecek. Ve o bahçelerde dünyada tatmış olduğumuz meyvelerin bir benzerini tatmış olacağız inşallah. Allah cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi cehennem ateşinden korusun değerli kardeşlerim. Allah elimizden dilimizden bizi cehenneme götürecek bir fiil, çıkartmasın, sadretmesin. Bizi korusun. Çünkü <gülüyor> ağzın konuştuğu her laftan sorumluyuz. Elin yaptığı her işten sorumluyuz. Ayağın yürüdüğü her yerden sorumluyuz. Beynimizdeki düşünceler hareket planına geçtiği andan itibaren sorumluyuz. Bir insan beyninden bir günah işlemiş, işleyecek olsa beyninde tasarlasa Allah'ın rahmeti gereği o günahı işlemedikçe eliyle ayağıyla bizzat o günahı işlemedikçe diliyle o günahı işlemedikçe Allah onu affediyor. Tasarlamış olabilir ben şu günahı işleyeceğim. Ama oldu ki araba çalışmadı gitmedi. Yapmadı. Allah ona günah yazmıyor. Niyet etti ama araba çalışmadı. Olsun. Allah onu affediyor. O yüzden Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmetinin de ne kadar büyük olduğunu, mağfiretinin de ne kadar büyük olduğunu hep beraber görüyoruz, müşahede ediyoruz. <gülüyor> Cennette ki bahçelerinde kendilerine verilen o ağaçlar, o ağaçların meyveleri dünyadaki ağaçlara benzer olarak, benzer şekilde, benzer tatta benzer güzellikte verilmiştir ama daha güzel yine onlar için cennette de tertemiz eşler var tertemiz eşler tertemiz eş bunu deyince hemen sadece hani erkekler diyorlar huriler var böyle anlıyorum. E kadınlara ne var Onlara da eş var. Onlara da eş var değerli kardeşlerim. Cennete giren kadının da eşi var. İlk planda dünyadaki eşi eğer cennetlik olduysa bir de onunla dünyada iyi geçindiyse, ahirette de onu istiyorsa Allah onu ona verecek. Ama dünyada ondan çok çekti de ahirette de baktı karşısına çıktı aman Allah'ım istemiyorum. Zorla ki bir şey yok yani. öyle, Değil mi? Zorla ki bir şey yok. Ne huriler var. Evet. Ve hum Fiha halidûn Cennet ehli cennette ebediyen kalacaklardır. Orada onlar için bir ölüm söz konusu değildir. Cennet ehlinin alacak olduğu nimetler tabii ki çok büyük değerli kardeşlerim. Onları ileride vakit olursa anlatacağız. Cennet eşlerinin de güzellikleri hakkında çok rivayetler var. Nasip olursa onlara da bir ders ayırırız. Cennet hanımlarının güzellikleriyle ilgili de burada bir sohbet yaparız. Sizden ricam tabii biraz daha erken gelmeniz değerli kardeşlerim. Bu derslerimiz çarşamba perşembe günleri öğlenden vaktinden, öyle vaktinden 45 dakika önce başlamak üzere devam edecek. Erken bekliyoruz sizleri. Bu ilim halkalarına katılalım. Çarşamba ve Perşembe Çarşamba Perşembe öğleden önce 45 dakika önce derslerimize başlıyoruz. Bu derslerden elimizden geldiği kadar istifade edelim. Allah binzen razı olsun. Allah cümlemizi cehennem ateşinden korusun. Hepimizi, hepimizi, hepimizi affeylesin ve cennetine layık kullarından eylesin. Cennetinin Firdevs ala cennetlerinde nimetlenmeyi cümlemize nasip eylesin. Elimizden, dilimizden bizi tehlikeye düşürecek her türlü fiili, sözü uzaklaştırsın. Hakkıyla iman eden müminlerden olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.